Bismillahirrahmanirrahim. 159 Ubeydullah'tan ve Vesselam fetva vermeye en cüretkar olanınız cehenneme girmeye en cüretkar olanınızdır. 160 İbn Abbas'tan kim hükmüne Allah'ın kitabında bulunan ne de hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulaması sünneti geçmemiş olan bir görüş ortaya atarsa Allah'a azze ve celle'ye kavuştuğunda bundan dolayı ne olacağı bilinmez. 161 Ebu Hureyri'den ve Vesselam kime delilsiz, dayanaksız bir fetva verilirse onun bu fetva ile amel etme sonucu elde edeceği günahı ancak kendisine fetva verene düşer. 162 İbni Abbas'tan: kim insanın kendisiyle yolunu sapıtacağı bir fetva verirse bu fetvanın günahı ona düşer. 163 Nool Rivayet Meymun Bin Mihran'dan Ebu Bekir kendisine davacılar geldiği zaman meselelerin halli için Allah'ın kitabına bakardı şayet onda davacıların aralarında hükmedeceği şeyi bulursa bununla hüküm verirdi eğer meselenin hükmü kitapta olmaz ve bu işte Resulullah'tan bir sünnet bilirse bundan hüküm verirdi eğer bu iş onu çaresiz bırakırsa çıkar Müslümanlara sorar ve derdi ki bana şöyle şöyle bir mesele geldi biliyor musunuz Resulullah bu konuda bir hüküm vermiş mi Çoğu kere bütün topluluk yanında toplanır, o konuda ve vesselam bir hüküm zikrederdi. Bunun üzerine Ebu Bekir şöyle derdi. İçimize peygamberimizden gelen bilgileri muhafaza eden kimselere koyan Allah'a hamdolsun. Şayet o konuda aleyhissalatü vesselamdan gelen bir sünnet bulmak da onu çaresiz bırakırsa, halkın ileri gelenlerini ve seçkinlerini toplar onlarla istişare ederdi. Bunların görüşleri bir işte birleşince bununla hüküm verirdi. 164 Ebu Suheyl'den Karımın Mescid-i Haram'da 3 gün itikafta kalma adağı vardı. Bunun için meseleyi Ömer bin Abdülaz'in yanında i̇bn Şihab var sordum. Ona bir oruç gerekir mi? i̇bn Şihab itikaf ancak oruçlu olur dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaz'in bu iki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne dedi? Hayır dedi. Peki Ebu Bekir'den ne dedi? Yok dedi. Peki Ömer'den ne? Yok dedi. Peki Osman'dan ne? Hayır dedi. O zaman Ömer şöyle dedi: Onu oruçsuz oruç gerekmez görüşündeyim. Sonra ben çıktım, tavus ve ata bin Ebrahıbıbahı buldum, onlara sordum. Tavus dedi ki İbn Abbas kadının orucu kendisine gerekli kılması hariç, ona bunun gerekmeyeceği görüşündeydi. 165 Sayit el Cüreyciden. Ebu Seleme Basra'ya geldiği zaman ben ve el Hasan onun yanına gittik. O da Hasan'a şöyle dedi Sen Hasan'sın demek Basra'da senden daha çok kendisiyle karşılaşmaya arz hiç kimse yoktu Şunun için ki bana ulaştı ki Sen kendi görüşüne fetva veriyormuşsun Artık ve selam'dan gelen bir sünnetini Veya indirilmiş bir kitabın Kur'an hükmünün olması dışında Kendi görüşüne fetva verme 166 Camir bin Zeyd'den İbn Ömer tavafta kendisiyle karşılaştı ve kendisine şöyle dedi Ebu Şaşa'a sen Basta'nın takihlerindensin. Binaenaleyh başkasıyla değil sadece hakkı söyleyen bir Kur'an ayeti veya geçmiş uygulanmış olan herkese bilinen meşhur bir sünnetle fetva ver. Çünkü sen bundan başkasını yaparsan kendin de helak olursun, başkasını da helak edersin. 167 Abdullah bin Mesud'dan Daha önce esnasında hüküm vermediğimiz o mevkide de hüküm verecek durumda da olmadığımız bir zaman başımızdan geçti. Allah ise gördüğünüz duruma ulaşmamızı takdir etti. Şu halde bugünden sonra kime bir muhakeme işi çıkarsa o onun hakkında Allah'ın kitabında hükmüyle hüküm versin. Şayet kendisine hükmü Allah'ın kitabında olmayan bir mesele gelirse Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın hükmettiğiyle hüküm versin. Şayet kendisine hükmü Allah'ın kitabında olmayan hakkında Ali'sülatu vesselam'ın da hüküm vermemiş olduğu bir mesele gelirse o zaman onun hakkında iyilerin, salihlerin verdiği hükümle hüküm versin. Ben korkarım, ben nasıl görüş beyan ederim demesin. Çünkü haram bellidir, helal da bellidir. Bu ikisinin arasında ise şüpheli işler vardır. Bunun için seni şüpheye düşürmeyeni değil, seni şüpheye düşüreni bırak. 168 Ebu Yezid'den i̇bn Abbas'a Bas'a bir hadise sorulup da hükmü Kur'an'da bulunduğunda ona haber verirdi. Şayet hadisenin hükmü Kur'an'da bulunmaz. Hükmü ve vesselam rivayet ettiği bir hadiste olur idiyse bunu haber verirdi. Eğer hadise hakkında Resulullah'tan gelen bir hüküm de yok idiyse onun hakkında Ebu Bekir ve Ömer'den nakledilen hükmü bildirirdi. Eğer onlardan gelen bir hüküm de yok idiyse o zaman o konuda kendi görüşüyle hüküm verirdi. 169 Ömer İbnül Hattab kendisine yani şuraya şöyle yazdı. Şayet sana Allah'ın kitabında hükmü bulunan bir şey gelirse onunla hüküm ver. Adamlar seni ondan çevirmesin. Eğer sana hükmü Allah'ın kitabında olmayan bir şey gelirse, Resulullah'ın sünnetine bak ve onunla hüküm ver. Eğer sana hükmü Allah'ın kitabında olmayan, hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan da bir sünnet bulunmayan bir şey gelirse, halkın üzerinde görüş birliğine vardıkları şeye bak ve onu uygula. Şayet sana hükmü Allah'ın kitabında olmayan Resulullah'ın, sünnetinde bulunmayan, hakkında senden önce de hiç kimsenin söz söylemediği bir şey gelirse, şu iki durumdan hangisini istersen seç. Eğer kendi görüşüne iştahat edip sonra bununla öne çıkmayı, hüküm vermeyi istersen bununla öne çık, hüküm ver. Geri kalmayı, hüküm vermek için beklemeyi istersen geri kal, bekle. Ben de senin için ancak geri kalmayı, beklemeyi hayırlı görürüm. 170 Muaz'dan ve Vesselam Yemen'e gönderdiğinde söyle bakayım, sana bir muhakeme işi çıkarsa nasıl hüküm vereceksin? Muaz, Allah'ın kitabıyla hüküm veririm dedi. Buyurdu ki peki Allah'ın kitabında yoksa o zaman Resulullah'ın sünnetiyle dedi. Buyurdu ki peki Resulullah'ın sünneti de yoksa elimden geleni yaparak kendi görüşümle iştahat eder, hüküm veririm dedim. Bunun üzerine Ali ve Vesselam göğsüne vurdu. Sonra şöyle buyurdu. Resulullah'ın elçisini hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu hadis sahih değil, mıkatıdır. Amel edilmeyecek derecede bir hadistir. 171 olur no rivayet Hureys bin Zubeyir'den. Zannediyorum ki Abdullah şöyle demişti. Bize bir meselenin sorulmadığı bizim de o mevkide olmadığımız bir halde başımızdan bir zaman geçti. Allah ise gördüğünüz duruma ulaşmamızı takdir etti. Şu halde size bir şey sorulduğu zaman Allah'ın kitabındaki hükmüne bakın. Şayet onun hükmünü Allah'ın kitabında bulamazsanız Resulullah'ın sünnetinde hükmünü arayın. Eğer Resulullah'ın sünnetinde de onun hükmünü bulamazsanız Müslümanların görüş birliğine vardıkları şeylere bakın. Şayet o Müslümanların görüş birliğine vardıkları üzerinde icma ettikleri şeylerde de yoksa artık kendi görüşüne iştahat et ve ben çekinirim ben korkarım deme. Çünkü helal belli haram da belli. Bunların arasında ise şüpheli işler vardır. Bunun için seni şüpheye düşüneni bırak şüpheye düşürmeyene bak. 172 yine aynı, 173 yine aynı 174 Ameş'ten. Ey insanlar, muhakkak ki yakında siz rivayette bulunacaksınız size de rivayette bulunacak binaenaleyh sonradan ortaya çıkarılmış bir şey, bir bidat gördüğünüz zaman ilk duruma yani Hz. Peygamber'in sünnetiyle sahabe-i kiramın tatbikatına yapışın 175 Muhammed'den Ömer İbni Mesut'a şöyle demişti. Fetva vermekte olduğun haberi bana iletilmedi mi? Yani veya haberi bana iletildi. Halbuki sen emir değilsin. İşin ağırlığını nimetinden istifade edene bırak. 176 İbni Mesut'tan. Şüphe yok ki halka kendisinden fetvası sorulan her meselede fetva veren kimse mutlaka delidir. Evet. Çok güzel bir söz. <gülüyor> 177 Huzeyfe'den. İnsanlara ancak şu 3 grup insan fetva verir. Devlet başkanı veya belde yöneticisi Kur'an'ın nasihini mensurundan ayırt edebilen kimse. Orada bulunanlar Huzeyfe dediler. Bunu yapabilen kimdir? Ömer bin Hattab dedi. Veya hatta Yapmacık yapan, kendisinde olmayan şeyi varmış gibi göstermek isteyen gösteriş budalası ahmak. 178 Huzeyfe'den halka ancak şu üç kimseden biri fetva verir. Kur'an'ın nasihini mensuhundan ayırt edebilen kimse. Orada bulunanlar bunu yapan kim? Ömer bin Hattab dedi. Korkmayan buyruk sahibi emir veya yapmacık yapan kendisinde olmayan şeyi varmış gibi göstermek isteyen gösteriş budalası Ahmak dedi. 179 Abdullah'dan, Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin. Bilmeyen de bilmediği şey için Allah bilir desin. Alim olan, kendisine bilmediği bir şey sorulduğunda Allah bilir der. Nitekim aleyhissalatü vesselam, de ki, ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ve ben, yapmacık yapanlardan, yaptığı uydurmalarla peygamberlik taslayanlardan değilim. Kıyamet 39 180 Ebu Musa'dan Kim bir bilgi biliyorsa insanlara öğretsin. Hakkında bilgisi olmadığı şeyi söylemekten de sakınsın. Yoksa dinden çıkan ve yapmacık yapanlardan kendisinde olmayan şeyi varmış gibi göstermek isteyen gösteriş budalarından olur. 181 Ali'den Bana bilmediğim bir şey sorulduğunda Allah bilir diye cevap vermem Gönlene hoş gelir 382 Ali'den Bilmediğin şeye Allah bilir diye cevap vermen Gönlene hoş gelir 383 yine Ali'den Size bilmediğiniz bir şey Sorulduğu zaman ondan kaçın Nasıl kaçılır ya Emre'l-Müminin de Allah bilir dersiniz 384 aynı 385 İbn Ömer'den bir adam ona yani İbn Ömer'e bir mesele sordu da ona bu konuda hiçbir bilgim yok dedi. Adam geri dönüp gidince İbn Ömer şöyle dedi. İbn Ömer'in söylediği şey ne güzel. Ona bilmediği bir şey sordu da o bu konuda hiçbir bilgim yok dedi. 186 Şabi'den bilmiyorum demek ilmin yarasıdır. 187 Yine yukarıdaki Adis'in aynısı. 188 Mugiri'den Amur'a bir şey sorulduğu zaman bilmiyorum derdi. Şayet ona tekrar başvurup ısrar ederlerse istersen eğer o konuda bir bilgim varsa yani olmadığına dair senin için Allah'a yemin edeyim. 189 i̇bn Sirin'den Bana bildiğim bir şey için veya bilmediğim bir şey sorulmasına aldırmam. Çünkü ben bana bildiğim bir şey sorulduğu zaman bildiğim şeyi söylerim, bilmediğim bir şey sorulduğu zaman ise bilmiyorum derim. 190 Ameş'ten İbrahim'in hiç ne şu helaldir ne şu haramdır dediğini duymadım. O sadece bunu mekruh görüyorlardı, bunu müstahap görüyorlardı. 191 Abdullah'tan içinde büyüdüğün, kuvvetten düşeceği, küçüğün yükseleceği Halkın da sünnet edinecekleri, sonra değiştirildiğinde sünnet değiştirildi diyecekleri bir fitne sizi kapladığı zaman haliniz ne olacak? Allahu Akbar. Orada bulunanlar, bu ne zaman olacak ya Ebu Abdurrahman dediler. Şöyle dedi. İbadetlerin zahiri şekilleriyle yetinip öze varmayan, manasını anlamadan, anladıklarını uygulamadan Kur'an okuyan, Kur'an'ınız çoğaldığı, fakihlerinizin azaldığı, buyruk edici emirlerinizin çoğaldığı, güvenilir kişilerinizin azaldığı ve ahiret ameli karşılığında dünyalık şeylerin peşine düşüldüğü zaman evet. 192 Abdullah'tan içinde büyüğün kuvvetten düşeceği küçüğün yükseleceği kendisinden bir şey terk edilince sünnet terk edildi denileceği bir fitne sizi kapladığı zaman haliniz ne olacak? Orada bulunanlar buna zaman olacak dediler. Şöyle cevap verdi. Alimlerinizin ölüp gittiği, cahillerinizin çoğaldığı, Kur'an'ınızın arttığı, fakihlerinizin azaldığı, buyruk edici amirlerinizin çoğaldığı, güvenilir kişilerinizin azaldığı, ahiret ameli karşısında dünyalık şeylerin peşine düşürdüğü ve dinden başka şey için ilim fıkıh tahsil edildiği zaman evet 193 evza İbadetten ibadetten başka bir şey sebebiyle ilim tahsil edenlerle şüpheler sebebiyle haramları helal sayanların vay haline 194 Abdullah'tan size hiçbir sene gelmeyecektir ki o kendisinden önceki seneden daha şerli olmasın şunu bil ki ben bir seneden daha bereketli bol bir sene bir emirden daha hayırlı bir emir demek istemiyorum fakat şunu demek istiyorum Alimleriniz, hayırlarınız ve fakihleriniz ölüp gidecek. Sonra onların yerine tutacak birini bulamayacaksınız. Nihayet işleri kendi görüşleriyle mukayese edip hüküm verecek bir topluluk gelecek. 195 İbn-i Kıyas yapanların ilki iblistir. Güneş ve Ay'a da başka yolla değil ancak kıyas aletleriyle, kıyaslamalar sebebiyle kapılmıştır. 196 Hasan'dan Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın ayetini okudu. Sonra da iblis kıyas yaptı, o kıyas yapanların ilkidir. 197 Mesruhtan Doğrusu ben kıyas yapıp da ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor, ürperiyorum. 198 Şabi'den Vallahi şüphe yok ki siz kıyas aletlerini kıyaslamaları alır kabul edersiniz. Muhakkak helal haram, haram helal yaparsınız 199 Amr'dan ne dersin görüşün nedir ne dersin görüşün nedir sözleri bana en sevimsiz gelir adam arkadaşına bir şey soruyor ve ne dersiniz diyor Amr kıyas yapmazdı 200 Said el Zibrikan'dan Ebu Vail bana ne dersin diyen ehlire ile oturmamı yasakladı 201 Şabi'den Şayet şunlar Hz. Peygamberin zamanında olsalardı Kur'an'ın tamamı sana sorarlar, sana sorarlar diye başlayan ayetler şeklinde inerdi. <gülüyor> 202 Meymun Ebu Hamza'dan Bana İbrahim dedi ki Ebu Hamza, vallahi ben muhakkak ki bazı meseleler hakkında konuşmuşumdur. Eğer bir kaçış yolu bulsaydım konuşmazdım. Doğrusu içinde benim küfellerin fakih olduğum bir zaman kötü bir zamandır. 203 Mücahitten Ömer sözdekini kastederek ölçüştürmekten yani kıyas yapmaktan sakın demişti. 204 Bekir El Huzeli Eşşabiden şureyhin yanındaydım. Ona Muratlı bir adam geldi ve şöyle dedi: Ebu Umayi. Parmakların diyeti nedir? Her parmak için onar onar deve karşılığını verdi. Adam Allah Allah. Şu ikisi serçe parmağıyla baş parmağını birleştirmişti. Bir mi dedi? Bunun üzerine şöyle şöyle dedi. Allah Allah. Kulağınla elin bir mi? Çünkü kulağa saç, yuvarlak başlık ve sarık örter. Onda da yarım diyet. Elde de yarım diyet vardır. Yazıklar olsun sana. Muhakkak ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiş. Binaenaleyh sünnete uy, bidat işleme. Zira sen esere yani Hazreti Peygamber ve sahabeden gelen esaslara tutunduğun sürece sapıtmazsın. 205 Muaz Bin Cebel'den Zaman gelecek Kur'an insanlara açılacak. Öyle ki onu kadın, çoluk, çocuk, erkek herkes okuyacak. Derken adam diyecek ki Kur'an'ı okudum ama bana uyan olmadı. Vallahi onu onların içinde uygulayacağım. Veya onu okuyarak işlerinde namaz kılacağım. Belki bana uyan olur. Bunun üzerine onu onların içinde tatbik eder ama yine kendisine uyan olmaz. O zaman der ki, Kur'an okudum bana uyan olmadı. Onu işlerinde uyguladım bana uyan olmadı. Vallahi evimde bir mescid edinip mescid yeri çevireceğim. Belki bana uyarlar. Bu sebeple evinde bir mescid yeri çevirir. Ama yine kendisine uyulmaz. O zaman der ki, Kuran okudum bana uyan olmadı. Onun işlerini uyguladım bana uyan olmadı. Evimde bir mescit yeri çevirdim yine bana uyan olmadı. Vallahi onlara mutlaka ne Allah'ın kitabında bulamayacakları ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadıkları bir haber getireceğim. Belki bana uyulur. Muaz dedi ki işte onun getirdiğinden sakının. Çünkü onun getirdiği şey sapıklıktır. 206 Şabi'den şunların sana Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiklerini al kabul et. Kendi görüşleriyle söylediklerini ise el hayat. 207 Abde bin Ebu Lubabe'den Zamanımın şu insanlarından onların bana bir şey sormamalarını benim de onlara bir şey sormamamı yeğledim. Onların her biri sadece ne dersin ne dersin diyor. 208 Abdullah bin Mesud'dan bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yoludur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır. Onlardan her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra da şu ayet okudu. Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dost doğru yolumdur. O halde ona oyun. Başka aykırı yollara tabi olmayın. Sonra sizi onun yani Allah'ın yolundan ayırır. 209 Mücahid'den Başka aykırı yollara tabi olmayı bidatlara ve şüpheli şeylere tabi olma diye tefsir etmiştir.